Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım, değerli genç arkadaşlarımla, kardeşlerimle birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sizlere anlatmak için bir yolculuğa çıkmış durumdayız ve bugün yolculuğumuzun 15. merhalesindeyiz. Allah nasip ederse Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlarla olan ilişkilerini bugünkü konumuzda, sohbetimizde, dersimizde ele almaya gayret edeceğiz. Her programın başında yaptığımız gibi değerli kardeşim Safa bizim bugün anlatacaklarımızın özetini bir cümle halinde tahtaya yazacak. Bugünkü başlığımız değerli seyirciler Resulullah önce gönülleri fethetti. Bugünkü başlığımız bu Resulullah önce gönülleri fethetti. Kıymetli seyirciler Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir görev verdi. Peygamber Aleyhisselam'a vermiş olduğu bu görev nedir esasında? Bir, Allah'ın kitabını insanlara ulaştırmak. İkincisi, bu kitapta var olan, indirilmiş olan hususları insanlara Açıklamak. açıklamaktır. Teb'in teb in. teb in diyoruz biz buna. Bu usta Hz. Allah kitabında وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ilehim اِلَيْهِمْ <gülüyor> وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Buyurmaktadırlar. Hz. Peygamber'e burada bir görev veriyor Allah. Diyor ki senin görevin... Bu indirmiş olduğumuz kitapta var olan hükümde nasıl pratik edilecek? Bir insan nasıl Müslüman olacak? Nasıl Müslüman olacağını sen insanlara göstereceksin. Allah Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e böyle bir görev vermiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aziz seyirciler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu Kur'an-ı Kerim yanında ayetler yanında Rabbimizin Hz. Peygamber aleyhissalama İkinci bir bilgi daha verdiğini görüyoruz. Yani Allah bu ayetleri indirmek yanında Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi manevi alemden bizim bilmediğimiz bir yolla ikinci şekilde beslediğini, onu bilgiyle donattığını görüyoruz. Ayeti kerimede Rabbimiz bismillah şöyle buyurmaktadır. Huvellezî bâse fil ümmeyne rasûlen minhum yetlu Aleyhim, Aleyhim ayati ve zekihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve in kanum min kablu lefi dalalin Hı mubin. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara Abdülbaki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara iki şeyi öğrettiğini görüyoruz. Bir tanesi Hazreti Peygamber Kur'an'ı kitabı öğretiyor. İkincisi de Hikmet. hikmeti öğretiyor. Şimdi Arapçada bir kural var. Arapçada şöyle kural vav bağlacı var ya ve Arapçada buna vav deniyor. işte Türkçede de ve aynı şeyi kullanıyoruz. Bu ve ve vav. Bu kendisinden sonra gelen kelime öncekinden farklı bir şey oluyor. Yani mesela ve muhumul kitabe vel hikmete. Burada kastetmiş olduğu şey şudur. Hazreti Peygamber kitabı öğretecek. Bunun yanında kitaptan farklı bir şey olarak da bir şey daha öğretecek. Hikmet. O da nedir? Hikmettir. Dolayısıyla buradan biz şunu anlıyoruz. Allah, Hazreti Peygamber aleyhisselama Kur'an'ı insanlara ulaştırmak dışında başka bir görev Hikmeti daha mi? vermiştir. O görevde nedir? Hikmeti Bu Kur'an'ın nasıl yaşanacağıdır, nasıl Müslüman olunacağıdır, nasıl pratize edileceğidir. Bu da nedir? Hikmettir. Dolayısıyla şunu söylersek yanlış yapmamış oluruz. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Az seyirciler, değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhisselam, Kur'an'ı açıklamak için Müslümanlığın nasıl yaşanacağını göstermek için, Allah'ın bu buyruklarında bizlerden talep etmiş olduğu şeylerin ne olduğunu göstermek için her ne söylemiş ise, her ne yapmış ise, pratik etmiş ise bunların hepsi Kur'an'da var. Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir. Hepsi ne yani boyutuna aynen. girer? Hikmet, hikmet boyutuna ah, Onu hikmet. istiyorum. O cevap gelmedi. <gülüyor> bunların hepsi hikmet Hizmet. boyutuna girer. Mesela başka bir ayet-i kerimede de şunu da söyleyeyim. Bismillah. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Hikme diye buyuruyor Rabbimiz. Allah aynı şeye vurgu yapmak suretiyle sana kitabı ve hikmeti, hikmeti indirmiştir. Indirdi. Bak bu ifadeye dikkat edesin aziz kardeşlerim. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Yani önceki örnekteki bunun yanında hikmeti. Heh. Yani bu bir anlamda şu oluyor, bunun sonucu şudur yani Hz. Peygamber aleyhisselam ortaya koymuş oldu diyelim ki namazın edasıyla ilgili orucu nasıl tutulacağı, ne zaman tam başlanacak, ne zaman bitecek iftarıydı, sahuruydu işte diğer bütün aklınıza zekatın miktarları da şudur budur bunların hepsi aleyhisselatü vesselam efendimiz'in oturup böyle düşünerek ya ben nasıl yapsam Allah bizden namaz kılmayı istedi ama ya bunu nasıl yapsak acaba ya? Şunlar durumlarına bir bakayım. Bunlar sabah uykulu olur bunlara farzı iki rekat. Öğlen gün aydınlığı iş yok, güç yok bunlara bir on rekat. Dörtlü farz olmak üzere böyle bir şey yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere Hz. Peygamber Aleyhisselam'a kitap dışında bir şeyin daha verildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu nedir esasında bir anlamda şudur. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün bu ibadet dünyamızı, kulluğumuzu donatan, her ne yapmış ise bunlar hepsi hikmet boyutundadır ve Allah'ın onayından Geçim. kesinlikle geçmiştir. Sen hocam, bir şey durup, deyip duracak. sorabilirim evet. hocam buyur hocam. Evet. Tebiğin ve tebliğden sonra o zaman buraya bir de teşriği mi koyuyoruz yani? Buradaki belirleyicilik. Ya, şu var tabi Hazreti Peygamber aleyhisselam ortaya koymuş olduğu hükümlerin arkadaşlar yüzde doksanı Allah'ın kitabında yok. Bakın yüzde doksanı yok. Özü itibarıyla bunların ana umdeleri var ama bunların nasıl pratize edileceği kaldı ki bunların Mesela namazın rükunları, bunların hepsi birer teşriğidir. Tamam Kaç rekat kılınacak? Evet. O dört rekat diyelim ki öğle namaz için dört rekat kılınacaktır. Hükmü bir teşriğidir. Eyvallah. Hüküm koymaktır. Ama Allah'ın kitabına baktığımız zaman bunu orada görme imkanımız yoktur. Buyur. Hocam şimdi e, Peygamber Efendimiz e, Kur'an'ı ve hikmeti anlatıyor, İslam'ı öğretiyor. İslam'ı öğretmesinde hadislerini e, biz bugün hala okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani sözleri var, İslam'ın sözleriyle anlatıyor. Peki e, pratikte, e, pratik olarak bu bizde nasıl yankı buluyor? Yani biz Peygamber Efendimiz'in yaptığı pratikleri nasıl mülahaza etmeliyiz? Önce ben sana şunu söyle Vettebi ma yuha ile ekliyor Allah. Sana diyor tabi, e, vahyedilene uy diyor. Bu ayet-i kerime çok önemli az seyirciler. Sana vahyedilene uy diyor Hazreti Peygamber. Peki Peygamber aleyhisselam yapmış olduğu şey nedir? Sen şimdi Hazreti Peygamber için Kur'an'a uymadı diyebilir misin? Böyle bir şey aklına gelemez. O zaman Allah diyor ki sana vahyedilene uy. E, Peygamber aleyhisselam da hayatı Kur'an'la örtüşük olduğuna göre, uyduğuna göre o zaman demek ki bunlar Allah'ın istemiş olduğu şeylerdir. Allah'ın talep etmiş olduğu şeylerdir. Bu senin sorunla bağlantılı olarak bu Hz. Peygamber aleyhisselamın öğreticilik boyutunu da bizlere göstermektedir. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam aynı zamanda kendisi bunu zaten ifade ediyor Peygamberimiz diyor ki ben bir muallim olarak bir öğretici olarak gönderildim diye Hz. Peygamber aleyhisselam bunu pek çok hadislerinde aziz kardeşlerim dile getirmektedir. Ben, ben bize ahlakı öğretiyor. He. Onun ahlakı da zaten Kur'an'da hocam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Yani... Şunu bir, bir ufak bir şey daha söyleyeyim ondan sonra. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz Safa? Hz. Peygamber aleyhisselam bu dini insanlara yaşayarak öğretmiştir. Eyvallah hocam deriz. Şimdi bak niye öyle diyoruz? Şimdi ben size burada anlasam anlasam namazdan anlasam oruçtan anlasam, Sonra bunu pratiğini hiç yapmasak. <gülüyor> Hz. Peygamber aleyhisselam Medine dönemi 10 yıl. Şimdi 10 yıl ben size anlattım anlattım anlattım. Hiçbir pratik yok. Peygamber Aleyhisselam bunu yapmış olsaydı, peygamberimizin vefatından sonra insanların zihninde hiçbir şey kalır mıydı? Ve kalsa ne kıymeti vardı? Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendisi bunu hayata geçirmediği için insanlar bunu zaten önemsiz bir şey olarak göreceklerdi. Bir de isteselerdi bunu uygulama imkanları yoktur. Niye? Bunu pratik ede ede insanlar ne yapmışlardır? Hayatlarına sabit kılmışlardır. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam fiiliyat yönüyle insanlara örnek olmuş, muallim olmuş bir İnsandır. Bir şey diyordun. Evet. Sorun vardı da şimdi. E, Hazreti Peygamber hocam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde oraya yaptığı temel şeylerden biri Mesih'in nebevi inşa etmekti. Bu Mesih'in nebevin birçok faaliyeti vardı. Bunlardan biri de e, eğitim ve eğitim ve öğretimdi. İstekim, günümüzde dini bilgilerin çoğu e, kulaktan dolma bilgilerden e, oluşuyor dini bilgiler. Ama e, Hazreti Peygamber eğitim ve öğretim hayatın merkezine almamış mıydı? Neden günümüzde böyle bir durum söz konusu oldu? Şimdi e, şunu söyleyeyim, bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Kardeşim İslam'ın merkezine ilmi koyuyor Peygamber Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim bir ilimdir. Bakın Allah'ın kitabı bile başlı başına bir ilimdir. Yani Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bilgiyi gö göndermek suretiyle bilgiye vermiş olduğu önemi esasında göstermiş oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da bütün her şeyin merkezinde bilgiyi alıyor. Hatta senin o sorun bana şunu hatırlattı. Hazreti Peygamber bir gün mescide çıkıyor. Geliyor mescide bakıyor ki iki grup toplanmış. İki grup toplanmış. Bir grup Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. İkinci grupta aralarında ilmi müzakere yapıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onları görünce o Kur'an-ı Kerim okuyanlara bakınca inşallah diyor bunlar güzel şey yapıyorlar. Allah diyor inşallah o dualarını icabet eder ve onların beklentilerini karşılar diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Ama kendisi ne yapıyor? Gidiyor. Müzakere yapanların, ilim yapanların yanına oturuyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Bu esasında peygamber aleyhisselamın hayatın merkezine insanlara bir şey öğretirken arkadaşlar esasında pratik yanında anlatmayı da o kadar önemsediğini gösteriyor. Hatırlayalım belki demişimdir size derslerde demiş olabilirim Hazreti Peygamberimizin hutbeleri çok uzun sürüyor Cuma hutbeleri. Niye? Hazreti Peygamber aleyhisselam sürekli burada ne yapıyor? Dinin temel ustanın nazil olan ayeti kerimeleri insanlara anlatmak için çabalıyor. Dolayısıyla bilgilenmeyi, bilgiyi Hz. Peygamber aleyhisselam hayatın merkezine almış durumda. Hatta hani her derse söylüyoruz ya, Peygamber aleyhisselamın nübüvvetinin bir delilini mi arıyorsun? Peygamberimizin okuma yazma oranı neredeyse sıfır olmuş olduğu bir dönemde aziz kardeşlerim, insanları eğitmek için mescidi nebevinin bir tarafını okula dönüştürmesi, Sufa'ya dönüştürmesi, burada gençleri yetiştirmesi, bu yetiştirmiş olduğu gençleri insanları eğitmek, namazları kıldırmak, dinin hükümlerini anlatmak ve onlara karşılaşmış oldukları meselelerde cevap vermek için Peygamberimizi göndermesi yani adeta hocalar göndermesi, eğittiği hocalar göndermesi Peygamber Aleyhisselam'ın esasında İslam'ın merkezine, kökenine neyi almış olduğunu gösteriyor? İlmi. Bilgi, ilmi almış olduğunu bizlere Göstermektedir. Hocam, şey o yüzden bir hadis daha var, onu da söyleyeyim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Burada Hazreti Peygamber şunu demiyor, ilim öğrenmek her erkeğe, ilim öğrenmek her bayana farzdır demiyor. Dolayısıyla burada bize düşen şey nedir az Kardeşlerim? Bize düşen şey nedir? Her insanın gündelik dini yaşantısında ihtiyaç duymuş olduğu temel bilgileri kitaplardan, asli kaynaklardan öğrenmesi görevidir. Herkesin biz bir ilahiyat hocasını, bir din görevlisi kardeşimiz gibi imam olmasını veya o derece bilgiye sahip olmasını elbette ki insanlardan istemeyiz ama günlük yaşantımızı devam ettirdiğimiz, idame ettirdiğimiz temel bilgileri mutlaka sağlam bir şekilde öğrenmek durumundayız. Çünkü okumayarak dinleyerek öğrendiğimiz zaman mutlaka bunlarda bir kısım eksikler olabiliyor. Mesela ben şimdi anlatıyorum burada. Ben şimdi Mükemmel anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler? Yönetmen hemen tahtaya yazıyor. Programın sonu geldiği zaman bitti. Ne yapıyoruz? Yarada bırakıyoruz. Bazı şeyler atlıyoruz. Dolayısıyla insan bir şey yazdığı zaman aziz kardeşlerim daha düşünerek yazıyor. Mesela kitap yazarken düşünerek yazıyorsun. Konularda eksik bırakmamaya gayret ediyorsun. Daha güzel bir şey, rafine bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar okuyan insanlar da, Müslümanlar da daha sağlıklı, değerli toplu bilgiye sahip olmuş oluyorlar. Dolayısıyla biraz okumaya kendimizi o açıdan geliştirme ihtiyacımız olduğunu söylememiz hakikatin ifadesi olur. Evet. Hocam şeyde Buyur. dersin başında vurguladığınız hikmet için merkeze ilmi koyduk. Daha sonra allah Teala'nın Zariyat suresi 56. ayet-i yanlış hatırlamıyorsam oradaki cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattığımdaki ya'budun ifadesini Abdullah İbni Abbas ya'rifun olarak tefs tefsir ediyor. Evet. Yani ilim yabudun. artı irfan eşittir hikmet. Bir yolculuktan bahsedebiliriz. Şimdi ama bütün bunlar topladığımız zaman tabi bir ders programında bunların hepsini anlatmamız mümkün değil ama şunu çok rahat bir şekilde söylememiz lazım. Hz. Peygamber aleyhisselamla bu ashabı arasındaki bu iletişim dilinin kökeninde arkadaşlar kesinlikle ben sevgi olduğunu görüyorum. Sevgi. Yani ben size sevdirmesem. Şimdi hocanız mesela diyelim ki fakültede sizin üzerinizden örnek vermiş olacağız ama. Yani hoca ne kadar bilgili olursa olsun eğer tabiatı biraz sizi rencide ediyorsa hakikaten ondan alışını zayıflıyor değil mi? Biz de öğrencilik yaptık. Hoca çok bilgili olsa bile biraz öğrenciye karşı tavrı, kibirliyse, eziyorsa, bir yanlış yaptığında hakaret ediyorsa bu ne yapıyor? Alışveriş arasında bağlantıyı koparıyor arkadaşlar. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam hayatına baktığımız zaman insanlarla olan ilişkisinin kökeninde sevgi olduğunu görüyoruz. Aziz seyirciler bakın sahabe-i pek çok insan, Yapmış olduğu bir hata anlaşıldığı zaman veya da Peygamber aleyhisselam kendilerinden bir beklenti içerisine girdiği zaman hep kullanmış oldukları bir ifade var. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne demektir? Bir insan hayattaki en çok sevmiş olduğu varlıklar nedir? İşte annesidir, babasıdır, çocuklarıdır, eşidir, işte ne bileyim büyükleridir, şunlardır, bunlardır ama bir insanın annesini babasını Allah'ın yoluna feda edecek kadar bir boyuta gelmiş olması bu da laf olsun diye söylenmiş olan bir söz değildir az kardeşlerim. Bunu söyleyen insanlar şu Hz. Peygamber'in huzurunda bunu derken gözlerinden yaş akan insanlar. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam bütün bu insanlar nasıl kucaklamış? Hz. Peygamber Aleyhisselam bunlar kendisine nasıl sahabi yapmıştır diye soracak olursak, burada kesinlikle sevgi temelli bir eğitimden sevgi temelli bir tebliğden bahsetmemiz kesinlikle mümkündür. Dolayısıyla sen anlatımın eğer insanların gönüllerine dokunmuyorsa hocam, bak insanların gönüllerine dokunmuyorsa insanlar seni dinlerken sende samimiyet eksikliği görüyorsa senin dili ne kadar güzel anlatırsa anlatsın kulaklarını sana tıkıyorlar aralarındaki o alışveriş bağı kopuyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl bu işi başarmış diye soracak olursak burada kesinlikle aleyhissalatü vesselam efendimizin İnsanlarla olan iletişimdeki güzelliği aramamız gerektiğini çok rahat bir şekilde söylememiz mümkündür. Hocam e, tam Buyurun. bu noktada e, Kur'an-ı Kerim'de geçen لَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَل۪يضًا لَوْكُنْ تَفَضَّنْ Evet. E, ayetini zikredebiliriz değil mi? Eğer onlara kaba bir şekilde yaklaşsaydı e, onlar dağılacaktı etrafında diyordu Kur'an-ı Kerim. Ya ben sana şunu söyleyeyim, Hz. Peygamber hayatına baktığınız zaman bir tane çirkin söz yok ya. Hanu ele kunta fadlari galizul kalbilen faddu min havlik tabii febi rahmeti minallahi Allah talehum. Allah'a bağlıyor Yani Allah'ımızın da şöyle güzel bir e, tarafı var az kardeşlerim. Pek çok güzel tarafı var. Yani kulu kendi haline bırakmıyor. Bir başarı elde ettiğin zaman Rabbimiz onu hemen kendisine bağlıyor. İza ja'a nasrulllahi vel fet ve raytan nasi yadkuluna fi ddin la Bak burası çok önemli. Her namazda okuyoruz. İnsanlar gurup gurup diyor, Allah'ın dinine girdiklerini görürsün. Sonrasında diyor ki öyle havalara girme sakın. Ya ne yap? فَسَبِّحْ Rabbike ve وَسْتَغْفِرُ Bak başarılar elde etmişsin, Allah senden yine de tesbih et, Allah'ın beni affet, belki kusurum vardır nefsime kapılmışımdır. Bunları aklına getir buyuruyor. Başka? Dolayısıyla o ayet-i kerimede de Rabbimiz kendisine bağlı ama orada vurgulamış olduğu şey şudur. Aziz kardeşlerim peygamber de olsan diyor Allah, peygamber de olsan sen insanlarla muameleli güzel tutmazsan etrafındaki insanların hepsi dağılıp giderlerdi diyor. Hepsi dağılıp giderlerdi. O açıdan baktığımız zaman peygamber aleyhisselamın hayatında aziz kardeşlerim bir tane çirkin söz yok. Olsa bunu zaten arayan insanlar bizim önümüze koyarlardı. Peygamberimizin ağzından çıkmış insanlar tahkir eden, söven, affedersiniz böyle bir ifade kesinlikle söz konusu değil. Şimdi biz bunu söylerken, ben bunu söylerken aziz kardeşlerim, yani çok fazla sizi etkilemiyor. Yani ben size diyorum ki peygambersem çok çirkin ifadeler kullanmazdı. Kibar bir insandı, nazikti, saygılıydı. Bunlar anlatıyorum ben size. Yani çok fazla etkilemiyor günümüz insanı. Niye? Hani insanlarda artık bir bilinç oluşmuş. İnsanlarla konuşurken belli ifadeler dikkat etmek gerekiyor ama ben size aziz peygamber Aleyhisselam'ın döneminden bahsediyorum. Bu sözlerin, aziz peygamber Aleyhisselam'ın kelamını, nezaketini, nezâhetini anlamanız için bundaki büyüklüğü görmeniz için kaba insanların olduğu bir döneme gitmeniz lazım. Ya geliyor insan Hazreti Peygamberi aleyhisselam Abdülbaki geliyor arkadan tutuyor peygamberimizi bir çekiyor. Bir çekiyor Hazreti Peygamberi Ravi diyor ki Hazreti Peygamberin diyor damarları çıktı diyor ya. Namazdayken üstüne. Şimdi günümüzde bir... böyle bir şey yapılabilir mi? Yapabilir misin? Hayır hocam. Veya Hazreti Peygamber gidiyor Medine'de yeni bir cübbe almış Çocuk geliyor, anası onu tembeliyor, tamam mı? diyor Hazreti Peygamber diyor bir şey demez, bu da Hazreti Peygamber büyüklüğünü bir göstergesi. Sen diyor Peygamber giderken diyor geliyor oradan, bakıyor üzerinde güzel bir cübbe var, oğlum diyor koş peşinden diyor, asıl diyor <gülüyor> getir onu bana diyor. Diyor ki Peygamber bir şey demez. Ya düşünebiliyor musun? Hakikaten de yapıyor çocuk bunu. Şimdi geliyor Hazreti Peygamber'e selamın. Çocuk dediğin gibi ne denirse onu yapar, Hazreti Peygamber cümbesini bir çekip aldı, yeni giymiş Hazreti Peygamber. Tabi Peygamberimiz şok oluyor, şöyle bir dönüyor. Şimdi, çocuğu anası dedi, çakalı ol ama, tabi çocuk da ondan sonrasını düşünememiş. Peygamber birden dönünce hani ne olduğunu anlamak için, ne oldu <gülüyor> O da diyor ki ya, beni anam gönderdi diyor. <gülüyor> böyle böyle dedi. Sonra Peygamberimiz ne yapıyor? Ya peygamberimiz ona diyor ki, annene söyle diyor bunu iki parçaya ayırsın diyor. Birinden şunu yapsın, birinden bunu yapsın. Yani ver bakayım şunu, utanmaz çocuk deyip Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam çocuğu azarlamıyor. Yani tabi örnekler çok, yani onlarca örnek zikredilebilir ama bunlar üzerinden baktığın zaman Hazreti Peygamber aleyhisselamın insanlarla olan ilişkilerin esasını anlamak zor olmuyor. Şimdi dolayısıyla demek istediğim şey şu, ben size bunlar anlatıyorum az seyirciden. Hazreti Peygamber hadislerini okuyorsunuz veya diyen hocalarımız televizyon programlarında, camilerde sizleri bunları anlatıyor, vaz ediyor. Yani bunlar dinlerken anlamak için gerçekten kendimizi Aleyhissalatu vesselam'ın dönemine götürmemiz lazım. Bunu yapmazsak peygamberimizin gerçek anlamındaki büyüklüğünü anlamakta zorlanabiliriz. Hocam yani evet. Temizliğin kıymetini bilmek için işte pis ortamı görmek gerekiyor. Kesinlikle. evet. Yani edep edebin ee, ne, olduğunu. ne olduğunu bilmek için edepsizi görmek gerekiyor. Evet. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam, insanlarla ilişkilerinden bahsediyoruz, şunu söyleyip başka bir şeye geçeceğim. 120 bin tane, hani diyoruz ya, veda açında insan Müslüman oldu. Bu insanların çoğu da oku yazar değil, bu insanlar etkilenerek Müslüman oldular. Evet. Etkilenerek. Bu çok önemli. Yani adamlar bakıyorlar, bu İslam denilen din, nasıl bir insan tipi oluşturuyor? Bu İslam nasıl bir insan ahlaki meziyetler yüklüyor insana? Bunlar gördüğü zaman ha diyor insanlar. Demek ki bu tam insan fıtratının kalbinde aramış olduğu bir dindir. Yani dolayısıyla Kur'an'ı okuyarak insanların çoğu Kur'an okuyarak Müslüman olmadılar. Böyle düşünmeyelim. Okur yazar değiller. Elbette ki ayetleri biliyorlar. Kendilerine dini anlatan insanlar elbette ki bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyorlar ama esas etkilenmeleri nedir? Karşıdaki insanlarda görmüş oldukları yaşantılardır. O zaman Kur'an sadece akla değil gönlüne de hitap ediyor hocam. Kesinlikle. Hocam evet. kal kaldı ki ee, e, Müslüman olan insanların e, okuma yazma bilmediğinden bahsettiniz. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Burada aslında Peygamber Efendimizin e, şahsiyetinin ön plana çıktığını da söyleyebiliriz yani. Kesinlikle. Kendi kesinlikle, kesinlikle dediğin gibi. Tabii ben şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz'in insanlarla olan ilişkilerinden bahsederken birkaç başlık var onları e, sohbetimiz içerisinde arz etmeye çalışan. Bir, Hazreti Peygamber Efendimiz tane tane anlatan bir insan arkadaşlar. Tane tane. Peygamber aleyhisselam Devam adeta, yorum, heh, ama peygamber aleyhisselam konuşurken adeta kelimelerin tek tek sayma imkanı var. Tabi burada peygamberimizin gözettiği bir şey var. Alıcı olan kitlenin de hani eğitim düzeyiyle ilgili olduğu için peygamber aleyhisselam burada ne yapıyor? onların anlayabileceği şekilde ifadeler kullanıyor. az seyirciler hatta hadis kitaplarına baktığımız zaman şunu görürsünüz. Hadis metinlerinin çok kolay metinler olduğunu sade metinler olduğunu görürsünüz. Yani böyle edebiyattan yani. kelime parçalamaktan uzak olduğunu görürsünüz. Yani edebiyat göremezsiniz orada. Belaati ben onun içine yıkayayım da böyle cafcaftı kelimeler kullanı böyle bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam'ın amacı bir ediplik, bir şairlik olmadığı için amacı nedir? İnsanlara bu dini sade, anlaşılabilir bir şekilde arz etmektir. Peygamber Aleyhisselam'ın işte büyüklüklerinden bir tanesi de budur. Karşıdaki insanlara böyle tane tane anlatıp ve güzel kelimeler anlaşılmayacak ifadeler kullanmaksızın anlattığı içindir ki insanlar bunları zihin dünyalarında çok güzel bellemişlerdir. Yani bu hadislerin bize gelmesinin arka planında aziz kardeşlerim bakın orijinal bir şey diyorum size. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerin bize gelmesinin arka planındaki sebeplerden bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kullanmış olduğu dildir. Peygamberimizin kullanmış olduğu o tatlı, sade, herkesin anlayabileceği bir dili kullanmış olmasıdır. Bu bizim için son derece önemlidir. Bir de Hz. Peygamber ne yapıyor? Bezdirmiyor. Bezdirmiyor ya anlatırken. Abdullah İbni Mesud'a geliyorlar Peygamberimizin vefatından sonra ya sen bize dini anlatsan da şöyle her gün toplansak da bir halka kursak da diyor ki bu Peygamber Aleyhisselam'ın usulü yöntemi değildi diyor. Peygamber Aleyhisselam bize diyor zaman zaman böyle gelirdi. Gün tahsiye ederdi. Bazı günler tahsiye ederdi. Bayanlara da az kardeşlerim Bayanlarda Peygamber Aleyhisselam'ın belli vakitleri tahsis ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzel konuşmasına rağmen bir insan ne kadar güzel konuşursa konuşsun. Akşama kadar onu dinleyebilir misin? Bezginlik olur. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insan fıtratını göz önünde bulunduran bir yapıya sahip idi. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir başka özelliği nedir? Affedici olmasıdır arkadaşlar. Aziz seyirciler Hazreti Peygamber Aleyhisselam kendi şahsına yapılan bütün kusurları hatalar affetmiştir. Peygamberimizin hayatında peygamberimizin hayatında kendi şahsı için intikam aldığı vaki değildir. O kadar peygamberimize yanlışlar yapılmasına rağmen, peygamberimize küfürler edilmesine rağmen sadece Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber birkaç kişiye çok azlıklar için peygamber aleyhisselam için aşırı hiç böyle akla hayale gelmeyecek küfürler ettikleri için o da peygamberimizle... peygamberlik makamının ha. hürmetine olacaktır. Tabi şahsiyle ilgili değil bunlar İslam'ı rencide edici sözler oldukları için onları affetmemiştir. Ama şahsiyle ilgili olarak Hz. Peygamber aleyhisselam her zaman bağışlayıcı olmuştur. İki hususta Peygamber aleyhisselam, Baki affedici değil. Az Peygamberimiz iki hususta asla affedici değil. Bir, İslam tahkil edildiği zaman, İslam'ın izzetiyle oynandığı zaman, ikincisi de çok ilginç. Ne olabilir? İkincisi? İkincisi ne olabilir? Bir İslam'ın izzetiyle oynandığı zaman asla affedici değil. İkincisi kadınlar mı hocam? kulak mı hocam? Müslümanlar. Müslümanlara saldırıldığı zaman, Müslümanlara saldırıldığı zaman bir Müslüman izzetiyle, ifetil oynandığı zaman peygamber aslında kesinlikle ona sahip çıkıyor. Şu kısaca anlatacağım olay bunun bir örneği olsun. Medine'ye bir grup geliyor, az seyirciler. Bunlara Medine havası dokunuyor. Peygamber Aleyhisselam onlara diyor ki dışarıda işte bir çobanımız var. Orada bizim Beytül Maale devlete ait hayvanlar var. Gidin orada siz yedirip içir iyileşin. Bunlar oraya gidiyorlar, iyileşiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra düzeliyorlar. Düzeldikten sonra aralarında konuşmaya başlıyorlar bir grup bunlar. Diyorlar ki bu çoban burada tek başına tek başına biz bunu öldürelim. Bu sürüyü de alıp gidelim. Hem iyileşiyorlar hem bakım yapıyorlar, bes yapıyorlar, utanmaz adamlar, hem de ondan sonra çobana bir desteğiyle çobana katledip onu canlı okuyup o hayvan sürüsünü alıp gidiyorlar. Bakın bir Müslümanın canına kast Tabi bunlar kurtulacaklarını zannediyorlar, hayvanlarla gittikleri için de yavaş gidiyorlar, yavaş yol alıyorlar. Hz. Peygamber sen bunu öğrenince bir müfreze çıkarttırıyor, onların hepsini yakalattırıyor ve onları o çobanı katledirdikleri yere getirtiriyor Hz. Peygamber, onlara yaptıktan aynısını yaptırıyor. Bakın aynısını yaptırıyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam, dolayısıyla iki şeyde asla affedici değil. Bir, İslam'ın izzetiyle oynamaz İki, Müslümanlar. Müslümanların izzetiyle onlara saldırılması gibi durumlar karşısında. Peygamber Aleyhisselam asla sessiz değil. Bu onun büyüklüğünde gösteren bir şeydir. Ama kendi şahsiyle ilgili olduğu zaman Peygamberimizin affedici olduğunu, bağışlayıcı olduğunu görüyoruz. Hocam Buyurun. şimdi havasından mıdır, suyundan mıdır, ikliminden midir? Araplar Biraz daha sert tabiatlı insanlar. Yani e, peygamber efendimizin örnekliğini çocuğa olan tavrında söylediniz. Aynı zamanda birisi gelip soru sorduğunda sabırla herhangi bir işte geçiştirme yapmadan veyahut da yüzünü ekşitmeden onu dinliyordu. Üsvetün Hasene diyoruz, en güzel örneklik diyoruz. Günümüzde bize ifade eden kısmı neresi? Yani bizler için... Odak noktası, hareket noktası ne? E sen şimdi az önce ayet-i kerimeyi okudun. وَلَكُمْ فِي رَسُولَهِ اُسْفَتُونَ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُولَهِ وَلِيَوْمِ الْاَخِرِ Ayetini okudun. Şimdi bu bizim için ölçüdür. Peygamber nasıl yaptı? <Sessizlik> Azeri Peygamber nasıl yaptı? Biz de kendimizi madem ki ve vesselam efendimizi rehber aldık. O şekilde yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapabildiğimiz kadarıyla yapabildiğimiz kadarıyla yapmamız lazım. Çünkü İslam'ın insanlara tebliği nedir arkadaşlar? Sözden ikinci olarak da halle yani yapılır. Yaşantıyla. Buradaki evet. nezaket aslında bizim için de bir şeyler ifade ediyor. E kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar niye arz ediyoruz biz? Bunlar niye söylüyoruz? Veya Hazreti Allah niye böyle ahlaki düsturları Kur'an-ı Kerim'de koymuş? azze Peygamber Aleyhisselam'ın ahlaki değerlerini yaşamına geçirmesini sahabe-i bizlere niye aktarmış? Bunların hepsinin arkasındaki temel sebep nedir? Bizim de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz gibi olmamızdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka yönü daha var Halil. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim çok anlayışlı bir insan. Çok anlayışlı bir insan. Hatta sahabe-i kiramdan Malik bin Huveris diyor ki biz Hazreti Peygamber'in yanına geldik diyor gençlerdik diyor. iki hafta kaldıktan sonra diyor artık ailelerimizi özlemeye başladık diyor. Bizim kıpırdanmamızdan diyor, Hazreti Peygamber bunu anladı diyor. Hareketlerimizden, işte konuşmalarımızdan, tavırlarımızdan. Hazreti Peygamber bize geldi dedi ki, siz herhalde ailenize gitmek istiyorsunuz. Evet ya Resulallah, biz artık ailemizi, obamızı özledik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara diyor ki, tamam gidin diyor. Gittiğiniz zaman da diyor, burada iki haftadır buradasınız ya, öğrenmiş olduğunuz şeyleri oradaki insanlara anlatın. anlatın diyor. Yani bir nevi hocalık yapın diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Halden anlayan bir insan. Hatta o kadar halden anlayan bir insan ki Ebu Rifa Adevi diye biri var. az seyirciler bunu lütfen gözünüzde canlandırmanızı istirham ediyorum. Ebu Rifa Adevi diye biri var. Hazreti Peygamber hutbedeyken camiye geliyor. Bu zat camiye geliyor. Diyor ki Hazreti Peygamber orada konuşurken ben diyor dini öğrenmeye geldim diyor. Bana cevap verebilir misin diyor. Hazreti Peygamber aslında zaten oradan konuşuyor. Şimdi bu Olayı bir anlamaya çalışalım. Hakikaten burada bir nezaketsizlik durumu var. Şimdi ben hep onun yüzünden diyorum. Peygamber aleyhisselam anlamak istiyorsan o döneme gideceksin. Düşünün şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali işte, Müftü Bey, Diyanet İşleri Başkanımız bir yerde konuşuyor. Geliyor oraya vatandaş, herkes etrafında onu dinlerken lafını bölüp bir şey sormaya çalışıyor. Hakikaten çok ilginç bir durumdur. Zaten din anlatıyor hocam. Ha, zaten Hz. Peygamber'in anlattığı şeyi çok güzel söyledin. Dinimizin ama Hz. Peygamber'in yaptığı nedir? Hocam, Çok ilginç anlayışla karşılamıştır hocam yok peygamber aleyhisselam anlayışla karşılıyor zaten de peygamber aleyhisselam iniyor minberden Gel sen anlatma diyor Peygamberimize böyle bacakları bacakları demirden olan o zamanın şartlarında böyle basit bir iskemle gibi bir şey getiriyorlar peygamberimize peygamberimiz karşısında oturuyor cemaatte bakıyor sorun diyor Hazreti Peygamber adam soruyor peygamber aleyhisselam Ebu Rıfaya cevapları veriyor sonra bitti mi diyor Güzelce cevapları verdikten sonra bana müsaade. Peygamber Aleyhisselam dönüyor minbere. Bırakmış olduğu yerden devam ediyor. Şimdi bu insanın gönlündeki Hazreti Peygamber sevgisini sen bir tahayyül et. Şimdi şöyle diyecektir. Ya oradan sözünü bıraktı. Tabi sonradan kendi yaptığında hesabını yapıyordur. Yanlış değil yaptı yanlış anladıktan sonra Tabii. o nezaketi de fark ederse zaten. Ama he, o insanı sen şimdi mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam sevgisi açısından bir düşün bakalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun gönlünde nasıl bir yer edinmiş. Hocam e, bir de e, caminin avlusunda Bevleden bir sahabe hadisi var. Ona geleceğim. Evet geleceğim ona inşallah. Gelecek yani de, zaman diyeyim evet. Şimdi mesela Enes bir Malik anlatıyor. Benzer bir olay. Biz diyor oturuyoruz diyor mescidde diyor. Bir tane adam geldi diyor dışarı. Devesini bağladı diyor. Girdi içeri dedi ki Muhammed hanginiz? <gülüyor> bir canlandır <gülüyor> Muhammed hanginiz? <gülüyor> Enes Malik diyor ki oradan biri demiş ki şu karşıda böyle beyaz tenli oturan var ya yani şu da var Hz. Peygamber aleyhisselamın kim olduğunu anlaşılmıyor öyle bir sadelik var aleyhisselamın hayatında geliyor adam bu sefer Hz. Peygamber aleyhisselama sana diyor bazı sorular soracağım diyor kaba bir şekilde Peygamberimiz diyor ki seni dinliyorum buyurun diyor sorular soruyor istediğini sor diyor. Azze peygamber. Ondan sonra inançtan soruyor. Namazdan soruyor. Oruçtan soruyor. İşte Allah diyor bunları mı istedi bizden vesaire. Bunları sorduktan sonra Fazlasın hepsini yani. alıyor. Tamam diyor. Sonra da diyor ki bu çok meşhur bir sahibi. İsmini en sona sakladım. Diyor ki ben diyor benim kabilemin diyor elçisiyim diyor. Onlar beni gönderdiler. Sana bunları sormamı istediler. Sen ne istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Ben bunları öğrendim diyor. Benim adım diyor Dıman bin Salebe. Ben diyor benim kabilemim diyor elçisiyim. Ben şimdi dönüyorum onlara hepsini anlatacağım. Hepsi Müslüman olacaklar. Şimdi ama şöyle tersinden alalım. Geldi dışarıdan. Bu bizim için hayat düsturudur. Geldi dışarıdan bağırdı. Muhammed hanginiz? İşte. Oradan Hz. Peygamber oğlum ilk önce bir soru sormasına hitap etmesini Bir bil. Bir Nezaket denilen bir şey var ya. Bir içeri bir gir. Bir selam ver. Bir otur. Bir Hayır sohbet bir şeyler yap ondan sonra sor diyebilirdi. Ama ailesi Vesselam Efendimizin hayatında böyle bir şey yok. Efendimizin hayatında hocam kötülüğe iyilikle karşılık vermek var. Çok güzel. Bunlar esasında bizim için de hocam bakın sizler öğretmen olacaksınız Allah nasip ederse. Hakikaten hakikaten ben mesela kaç yıl oldu unuttum. Hocalık belki yaşınızdan fazla hocalık yapıyorum. Şunu gördüm ben hayatında. Her insanın tabiatı farklı. Her insan tabiatı farklı. Ve her insan ne yapacağını da tamir etmek mümkün değil. Hiç umadığını insandan ummadığın bir tepki alabiliyorsun. O yüzden bu nezaket dilini kuşanmak, Peygamber aleyhisselam gibi insanlara güzel örneklik sergilemek hakikaten hal iledir. Ben burada bir örnek olması için onu anlatayım. Ali Nar diye, bizim İmatip'te bir hocamız vardı, Abdülbaki. Ali Nar, rahmetli oldu. 50'ye yakın kitap var. İnsanlar bilir, çok meşhur bir insan idi. Hocamız zayıf, böyle ufak tefek bir insan idi. Yani 50, 55 kilo ağırlığında bir insan idi. Ama İmam Hatip'te bize derse geldiği zaman İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde derse geldiği zaman hocanın bir asaleti vardı hocam. Bir konuşması vardı. Bir duruşu vardı. O zayıf küçük olan insan bizi o öyle bir etkilerdi ki hala şu anda bile söylerken zihin dünyamda hocamın o duruşu canlanıyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanların gönüllerini fethetmesinin arka planında esasında peygamberimizin o insani boyutu büyük oranda yatmaktadır. Şefkatli Hazreti Peygamber aleyhisselamın Hı. arkadaşlar diğer bir yönünde şefkatli olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin sonunda her zaman okuduğumuz bir ayet-i kerime vardır. Lekad, lekat Lekat Câekum rasulun min enfusikum azizun aleyhimâ anittum harrisun aleykum bilmuminine raûfur rahîm. Eh. Eyvah. Bir daha ben okuyayım ayet-i kerime. Lekat Câekum rasulun minkum bakmasan akıldan gidiyor. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Azizun aleyhi. Aleyhi. Aleyhi ma anittum. Sizin diyor karşılaştığınız sıkıntılar peygamber e aleyhisselam'a çok ağır gelir. Peygamber aleyhisselama çok ağır gelir. Bir de ayeti Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum ma... min... min... Al Burası بِالْمُؤْمِنِينَ raufur rahim. Hz. Peygamber aleyhisselamın özelliği, sıfatı ümmetine karşı, müslümanlara karşı aleyhisselatü ve efendimiz son derece merhametli. Şimdi aziz kardeşim yalnız bu ayeti okurken şunu düşüneceksin. Allah Hz. Peygamber aleyhisselamı rahmetli, şefkatli müminlere karşı o şekilde tarif ederken Allah'ın tarif etmesi bir şey ifade eder. Ya ben şimdi senin için Abdülbaki çok merhametlidir demem ile Allah'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselam için şefkatlidir müminlere karşı merhametidir demez. Arasında milyonlarca kilometre fark vardır. Hakikaten Peygamber Aleyhisselam demek ki ümmeti öyle bir sahiplenmiş ki kendi öz evlatı gibi onların sıkıntıları Peygamber Aleyhisselam için bir dert, mutlulukları da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için bir Hatta mutlulukmuş. Hocam, evet. E, Müslüman ol, yani müşriklere Müslüman olmaları için kendini o kadar hırpalıyor ki yani kendini o kadar Gayret şabba sahibi ediyor, ki hocam üzülüyor. Peygamber Allah-u Teala peygamberimiz onun üzerine ayet indiriyor. Evet. Evet evet arkadaşlar. Oradaki rahim hocam yani dil bilgisel bir şey olacak ama fa'il kalıbında süreklilik arz eder. Yani evet. sahabileri olduğu gibi günümüzde bizler için de Allah'ın izniyle merhametlidir. Bu da ahirete belalete. Hazreti bilgisayar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in arkadaşlar az önce de değindik biraz en güzel özelliklerinden bir tanesi de peygamberimizin affedici olmasıdır. Bakın hatırlayın, Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethettikten sonra o Mekke'nin ailesini topluyor. Ben diyor şimdi size ne yapacağım diyor. Söyleyin bakayım. Onlar diyorlar ki, ne yaparsan yeridir. Ne yaparsan yeridir ama sen iyi bir amca oğlusun yani iyi bir akrabasın anlamında senin diyor bizleri affedeceğini düşünüyoruz diyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlara kullanmış olduğu bir söz var. Hepiniz diyor bugün özgürsünüz. Hepinizi bırakıyorum diyor. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bununla da yetinmiyor az kardeşlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bakın az kardeşlerim. Bunlar İslam'ı son kertede adeta mecburiyetle kabul eden insanlar olmalarına rağmen Peygamber Aleyhisselam Medine'de devletin imkanları arttıkça ele geçen nimetlerde Mekke'ye göndermeye başlıyor. Bak bak Düşün, seni şehrinden koymuş, sen üzerine affedersin, işkembe atmış, seni öldürmeye çalışmış, seni öldürmeye çalışmış olan bu insanlara Medine'den mal, erzak gönderiyorsun, onlar da daha iyi bir seviyeye, yaşam kalitesi alsınlar, ulaşsınlar diye onlara destek oluyorsun. Hocam tam da bu konuda şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk e, İslam'ın ilk yıllarında ona Hı. eziyet edenleri hocam, hatta onu ona yani o kadar eziyet yapıyorlar kavli olarak, fiili olarak hatta onu memleketinden işte gitmesine zorluyorlar ve Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyor. Geri de döndüğünde sizinle dediğiniz gibi hocam bunların hepsini affediyor. Halbuki hocam yani normalde Efendimizin bunların cezasını verme hakkı var tamam. ve onların cezasını vermiyor hocam. Yani Hayır, bu... Cezasını verme hakkı bir yana lütufta bulunuyor. Evet hocam. İşte çok ilginç bir şey Abdülbaki. Hz. Peygamber onlara soruyor, şimdi topluyor bütün milleti. Hz. Peygamber Mekke'yi biliyorsunuz savaşsız aldı. Evet. Yani doğrudan geldi, zaten müdahale edecek güçleri olmadı. Hz. Peygamber çok rahat bir şekilde Mekke'yi fethettikten sonra herkes toplandı. Çünkü artık devletin başkanı geldi. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam onlara sordu. Benim size ne yapacağımı ümit ediyorsunuz, ben size ne yapacağım? Sen hayırlı bir insansın. Ne yaparsan yap yeridir, hani o anlamda hocam. Onlara karışmam. yani Peygamber Efendimiz'e bırakmışlar hükümü. Şimdi... Ama şöyle diyorlar, diyorlar ki vallahi ne yaparsan yeridir bize. Seni öldürmeye çalıştık, seni buradan sürdük, bütün malına, mülküne el koyduk. Hayatı bir... zehir zindan eyledik. Yani ne yaparsan yeridir ama diyorlar. Uyanırdık normal ya, bir öleceğiz. insana yapmış olsalar hocam hani onlardan e, merhamet beklemeyecekleri şekilde davranmışlar. Hakkıdır yani Peygamber Efendimiz'e bunları yapmışlar. Şimdi bunu söylerken Abdülbahkin dediği gibi esasında biraz böyle işi açık gözlüğe vuruyorlar. Çünkü şundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın onlara bir şey yapmayacağını esasında biliyorlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ı ta Mekke döneminden tanıyorlar. Yeni görmüş değiller ki Peygamberimizin tabiatını biliyorlar. O yüzden bir şey yapmayacaklarını biliyorlar Ali Vesselam ve ashabının. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam diyor ki hepiniz serbestsiniz. Bundan sonraki hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta Peygamber Aleyhisselam onlara çok rahat bir yaşam sürdürmeleri için imkan tanıyor. Ama bir insan olarak Hazreti Hamza'yı şey deden biri vardı. Hazreti Vahşi. Vahşi. Hazreti Peygamber Esenem, Hazreti Hamza'yı amcasını çok sevdiği için ona şöyle bir şey dedi. Sen benim gözüme çok fazla gözükmezsen mutlu olurum dedi Hazreti Peygamber. Yani Peygamberimizin Mekke'yi fethettikten sonra o insanlara söyleyebildiği en ağır söz budur. Vahşi'ye bunu söylemesinin sebebi de Kalp kırmamak hocam. Çünkü onu gördüğü zaman Peygamberimiz Hazreti Hamza'yı çok seviyor. Onun kalbini yine kırmayacak. Vahşi'ye Peygamberimizin daha diyecek bir şey yok. Ama dediği şey şu, ya seni ben gördüğüm zaman sürekli amcamı hatırlıyorum. Yani yüreğim dağlanıyor. Sen yine gel bizim meclisler ama tam önüme oturma da işte yan tarafta ol, solda otur, şurada otur, burada otur. ve Vesselam Efendimiz'in göstermiş olduğu en sert tepki budur. Budur. ve Vesselam Efendimiz'in büyüklüğünün bir göstergesi elbette ki budur. Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlar süremizde toparlanmak üzere, bitmek üzere 5 dakika, 2 dakikamız kalmış. Arkadaşımız onu bize ifade ediyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın mütevaziliğinden bir örnek verip tamamlayayım. Peygamber Aleyhisselam ben devletin başkanıyım, ben peygamberim, ben öyle şu işi yapmam, bu işi yapmam, böyle bir şey yok. Değerli seyirciler Medine'de yapılan ne iş varsa Peygamber Aleyhisselam mutlaka elini o işin altına koymuştur. Hendek mi kazılacak? Peygamberi aleyhisselam orada görürsünüz. Mescid-i Nebevi inşa edilecek taş taşıyanlar içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görürsünüz. Aklınıza ne geliyorsa onların hepsinde Hazreti Peygamber aleyhisselam var. Hatta bir gün o kadar mütevazi bir insan ki Peygamberimiz Medine'de giderken bakıyor ki bir tane genç bir koyunu kesmiş derisini soymaya çalışıyor ama beceremiyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam da bu kasaplık kusunda çok maharetli, bilgili olan bir insan çünkü günden itibaren çobalık yaptığı için, hayvanlarla bir anlamda haşır neşir olduğu için iyi bir hayvan bilgisi var Peygamber aleyhisselamda. Hayvan hastalıkları, hayvanların beslenmesi, gıdalanması, işte kesilmesi, etin ayrıştırılması noktasında bakıyor ki genç bu işi beceremiyor. Sen diyor herhalde bu işi peki yapamıyorsun. Bana bir müsaade et diyor Hz. Peygamber. O genci kenara alıyor az kardeşlerim. Sonra kolunu Peygamberimiz omuzuna kadar sıyırıyor. Biliyorsunuz koyun kesildiği zaman sıcakken çok kolay derisi soyulur. Peygamberimiz hemen o şuraya ne deniyor? Toynaklarından birini oradan kesiyor. Ondan sonra elini bir sokuyor. Hayvanın içine ta buraya kadar soyuyor. Ondan sonra böyle çeviriyor. O kısmı alıyor, ayırıyor. Sıyırıyor yani. Etten sıyırıyor. Sonra diyor ki bu şekilde devam edersin. Peygamber Aleyhisselam sonra yoluna koyulup devam ediyor. işine gidiyor. Şimdi bu gencin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakışını bir düşünün. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlarla olan ilişkilerindeki bu tevazuyu bir zihin dünyanıza canlandırın. Az seyirciden şunu söyleyip gidiyorum. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in biz Arabistan'ı İslam'a dönüştürmesini yorumlarken hep şöyle şunu diyoruz. İşte son peygamberde Allah onu muzaffer kıldı ama unuttuğumuz şey her zaman şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu başarısının altında peygamberimizin alın teri ve emeği var. Her başarısının altında bir emek, alın teri var. Dolayısıyla bize düşen şey de, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek suretiyle bu yüce dinimizi başta çocuklarımız olmak üzere gelecek kuşaklara bırakmak görevimiz var. Bunu yapabilmenin de iki yolu var. Bir, ve vesselam Efendimiz gibi kendi hayatımızda yaşamak, ikinci olarak da bunu gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Rabbim bizi bunu başarabilen en azından bu uğurda çaba gösteren kullarından eylesin. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.